Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 18. Bölüm Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de ilk faaliyetleri Hicret, Hazreti Peygamberin risalet görevini daha iyi şartlarda yerine getirmesini ve İslamiyetin yayılmasını sağlayan çok önemli bir olaydır. Son Peygamberin en büyük hedefi, Kur'an ayetlerini tebliğ etmek, dini yaşayarak öğretmek, dinin gelecek nesillere değiştirilmeden intikalini sağlayacak müminlerin sayısını arttırmaktı. O, bu amaçla bazı düzenlemeler yapmaya ve tedbirler almaya karar verdi. Müslümanları, Allah'ın rızasını kazanmış iyi birer kul olmaya teşvik ederek, aralarında gönül birliği ve sosyal dayanışmayı sağlamaya yönelik faaliyetler yaptı, emir ve tavsiyelerde bulundu. Bu bağlamda selamlaşmanın yayılmasını, fakirlerin gözetilmesini, akraba ziyaretlerinin ihmal edilmemesini, geceleri insanların uykuda olduğu sırada namaza kalkılmasını istedi ve böyle yapanları cennetle müjdeledi. Her şeyden önce Müslüman toplumun merkezi olacak bir camiye ihtiyaç vardı. Mekke döneminde Müslümanların bir araya gelip ibadet etme, ve Rasulullah'ı dinleme imkanları çok kısıtlıydı. Medine'de özellikle 1. Akabebiyatından sonra Müslümanların sayısı artınca, Esad bin Zürare, daha sonra Mescid-i Nebevi'nin inşa edileceği arazideki hurma-kurutma yerinin etrafını çevirerek, kıblesi Kudüs'e doğru olan bir mescit yaptırmıştı. O sıralarda Mekke'deki Müslümanlar henüz cuma namazı kılamazken, Medineliler burada cemaatle namaz kılıyorlardı. Rasul Ekrem Medine'ye girişinde devesinin çöktüğü ilk yere mescit yaptırmaya karar verdi ve bu amaçla Sehl ve Süheyl adlı iki yetim çocuğa ait araziyi satın aldı. Yedi ay kadar süren Mescid-i Nebevi'nin inşaatı sırasında Rasulullah Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinde misafir kaldı ve burada Medineli Müslüman erkeklerden bir başka evde de kadınlardan biat aldı. Bizzat Hazreti Peygamber tarafından yaptırılan iki mescitten biri olan Mescid-i Nebevi üç kapılı olup kıblesi Kudüs'e yönelikti. Hicretten 16 veya 17 ay sonra nazil olan ayetler doğrultusunda kıble Kâbe'ye çevrilinceye kadar namazlar Kudüs'e doğru kılınmıştır. Mescid-i Nebevi her şeyden önce bir ibadet yeriydi. Ancak asrı saadette başta eğitim ve öğretim olmak üzere Rasulullah'ın hemen bütün faaliyetlerinin merkezi Rasulullah'ın hemen bütün faaliyetlerinin merkezi yine burası olmuştur. Siyasi ve askeri gelişmelerin konuşulup çeşitli kararların alındığı, yaralıların tedavi edildiği, savaş esirlerinin veya suçluların göz altında tutulduğu, ganimetlerin saklandığı. Müslüman olan kabile heyetlerinin, elçi ve misafirlerin kabul edilip ağırlandığı, adli davaların görüldüğü, nikahların ilanı veya çeşitli gösteri ve merasimlerin yapıldığı yer, yine Mescid-i Nebevi'ydi. Resulullah, peygamberlik vazifesinin bütün gereklerini, mescidi ile bitişiğindeki evinde yerine getiriyor. Yeni nazil olan Kur'an ayetlerini, Burada tebliğ edip öğretiyordu. Bu arada kimsesiz Müslümanlarla ilim tahsil etmek isteyen sahabilerin barınması için Nebevi'nin arka kısmında suffe adı verilen üzeri hurma dallarıyla örtülü bir gölgelik yapıldı. Burada barınan ve eğitim öğretim görenlere ehli suffe veya ashabı suffe denilmiştir. Resulullah Medine dışına gönderilecek irşat veya diplomasi heyetleri oluştururken ehli sufeden faydalanıyordu. Hazreti Peygamber hicretten hemen sonra muhacirleri Evs veya Hazrec kabilesinden birer Müslümanla kardeş ilan etti. Muahat adı verilen bu düzenlemeyle İslam toplumunun bütünleşmesi, bütün mal varlıklarını Mekke'de bırakıp gelen muhacirlerin Maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması yolunda büyük bir imkan sağlanmış oldu. Medine'li Müslümanlar Akabe biatlarında Resul-ü Ekreme verdikleri söz doğrultusunda muhacirleri öz kardeşleri gibi kabul edip ellerindeki imkanları ve bir süre evlerini onlarla paylaştılar. Medineliler mülkiyet haklarıyla birlikte muhacirlerle hurmalıklarını ve diğer mal varlıklarını paylaşmak istemişlerse de, onlar bu asil davranışa teşekkürle karşılık vererek kabul etmemişlerdir. Sonuçta Hazreti Peygamber, mülkiyeti Medinelilerde kalmak üzere, muhacirlerin emekleri karşılığında ürüne ortak olabileceklerini bildirmiş, böylece birlikte çalışılıp elde edilen kazanç paylaşılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de, Medineli Müslümanlarla muhacirin arasındaki bu dayanışma, iman edip hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenlerle bunları barındırıp yardım elini uzatanlar, işte onlar birbirlerinin gerçek dostlarıdır, ifadesiyle açıkça övülmüştür. Muhacirlere yardım eden Medineli Müslümanlara, Ensar adı verilmiştir. Kardeşlik tesisinden sonra kardeşler arasında bir süre miras hükümleri de geçerli sayılmış, ancak Bedir gazvesinden sonra buna son verilerek, miras sadece nesep yönünden yakınlığı olanlara hasredilmiştir. Hazreti Peygamber, sözü edilen kardeşlik bağını kurmak suretiyle yalnızca zor durumda olan muhacirlerin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmamış, kabile esasına dayalı kardeşlik anlayışı yerine, din kardeşliği anlayışının geçmesini de sağlamıştır. Muahatın miras hukuku dışında kalan yardımlaşma, birbirine destek olma, karşılıklı tavsiyelerde bulunma tarzındaki hükümleri daima yürürlükte kalmış, bu anlamıyla kurum genelleştirilerek bütün müminler kardeşi ilan edilmiştir. Medine'ye hicret hareketleri, Mekke'nin fethine kadar uzanan süreç içinde devam etti. Rasulullah Medine döneminin ilk yıllarında, gerek Mekke'den gerekse Medine çevresinden biat etmek üzere huzuruna gelenlere, Medine'ye hicret etmelerini şart koşuyordu. Ayrıca Medine'ye hicret edenlerin daha sonra oradan ayrılmalarını da hoş karşılamıyor, hicretin kararlı ve semereli olması için Allah'a dua ediyordu. Resulullah son peygamber olmanın sorumluluğuyla tebliğ ettiği dinin büyük bir cemaat tarafından yaşanarak öğrenilmesi, sonraki nesillere en doğru bir şekilde aktarılması, kıyamete kadar değişmeden ve bozulmadan korunması için gerekli şartları hazırlamak istiyordu. Nitekim onun bu gayretleri meyvesini vermiş, Medine'de sayıca artarak güçlenen Müslümanlar, düşmanlarına karşı siyasi ve askeri mücadelelerinde başarılı sonuçlar elde etmişlerdir. Nihayet, sekiz yılında Mekke'nin fethiyle Müslümanların zaferi taçlanınca, Hazreti Peygamber, ''Fetihten sonra hicret yoktur.'' buyurarak, İslam'ı kabul edenlerin Medine'ye hicret etme zorunluluğunu kaldırmış, ancak çağrılmaları halinde cihada katılmalarını istemiştir. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicret ettiği dönemde, bütün Hicaz bölgesinde olduğu gibi burada da teşkilatlanmış bir devlet yoktu. Her kabile, kendi reisinin idaresinde yaşıyordu. Yesrib'de, Evs ve Hazreç kabileleri yanı sıra, şehre ne zaman geldikleri kesin olarak bilinmeyen, Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kurayza adlı üç Yahudi kabilesi de vardı. Evs ile Hazreç'in sürekli çatışma içinde olduğu, Yahudilerin bir kısmının Evs'i, diğer kısmının da Hazreç'i tuttuğu bilinmektedir. Bütün şehir halkını içine alan idari bir yapı mevcut değildi. rasûl Ekrem, muâhatla Müslümanlar arasındaki birlik ve dayanışmayı sağladıktan sonra, Yahudi kabileleriyle henüz Müslüman olmamış Arapların ve Müslümanların, şehirde barış ve güven içinde yaşamalarının şekil ve şartlarını müzakere etmek üzere tarafları Enes bin Mali'in evinde topladı. Bütün grupları bir şehir devleti şeklinde teşkilatlanmaya ikna eden Resulullah kararlaştırılan hususları yazılı bir metin haline getirdi. Kaynaklarda kitap, sahife gibi adlarla anılan günümüzde bazı ilim adamlarınca yazılı ilk anayasa diye nitelendirilen ve metni zamanımıza kadar ulaşan bu anlaşmada, şehrin iç huzurunun sağlanması, dıştan gelebilecek tehlikelerin önlenmesi, fertler arasındaki hukuki anlaşmazlıkların çözülmesinde yargı merciinin belirlenmesi ve bazı ekonomik yükümlülüklerin tespiti gibi hususlar yer alıyordu. Özellikle Medine'ye yönelik dış tehlikeler karşısında, Yahudilerden Müslümanlarla işbirliği içinde olmaları ve Kureyşlilerle ittifak kurmamaları istenmiştir. Her grubun savaş masrafları, fidye ve diyet gibi mali hususları kendi imkanlarıyla karşılaması, yargı görevini kendi içinde bağımsız olarak yürütmesi, farklı gruplara mensup kişilerin anlaşmazlıklarında ise son yargı merceğinin Hazreti Peygamber olması da karar altına alınmıştı. Ayrıca Yahudilerle Müslümanların din ve vicdan hürriyetine sahip oldukları da açıkça belirtilmiştir. Bu arada Resul-i Ekrem, anlaşmada yer alan Yesrib Vadisi bu sayfede adı geçenler için haremdir maddesi doğrultusunda, Kâb bin Mali'i, Mescid-i Nebevi merkezde olmak üzere Medine'nin sınırlarını tespitle görevlendirmiştir. Bundan sonraki siyasi ve askeri faaliyetler bu sınırlara göre yürütülmüştür. Hz. Peygamber, Medine'de Müslümanlar için bir pazar yeri yaptırmış, bakı mevkiini de mezarlık olarak belirlemiştir. Böylece o, sonraları İslam dünyasında klasikleşecek olan, merkezinde cami bulunmak üzere emir evi, çarşı, mezarlık ve mahallelerden oluşan şehir planının ilk örneğini gerçekleştirmiş oluyordu. Hicretin birinci yılındaki düzenlemelerden biri de, Müslümanlara namaz vakitlerinin geldiğini haber vermek üzere ezan okunmaya başlanmasıdır. Ezanın, hicretin ikinci yılında meşru kılındığı da rivayet edilmektedir. Namaz Mekke döneminde farz kılındığı halde, Hazreti Peygamberin Medine'ye hicretine kadar, namaz vakitlerini bildirmek için bir yol düşünülmemişti. Esasen Mekke dönemi şartları da buna müsait değildi. Medine'de ise Müslümanlar açıktan ibadet edecek bir ortama kavuşmuş ve sayıları da gün geçtikçe artmaya başlamıştı. Hazreti Peygamber Müslümanların namaz vaktinin girdiğini anlayıp cemaate yetişmelerine imkan sağlamak için neler yapılabileceği hususunda Ashabıyla istişare etti. Çeşitli görüşlerin ileri sürüldüğü istişare sonucunda kesin bir karara varılamadı. Rivayete göre bu sıralarda Abdullah bin Zeyd bin Salebe'ye rüyasında ezan öğretilmiş. O da Hazreti Peygamber'e gelerek durumu haber vermiştir. Hazreti Peygamber Abdullah'tan ezan cümlelerini sesi gür olan Bilal-i Habeşi'ye öğretmesini istedi. Ardından Bilal-i Habeşi, yüksek bir evin üstüne çıkıp, ilk olarak sabah ezanını okudu. Daha sonra Mescid-i Nebevi'nin arka tarafına, ezan okumak için özel bir yer yapıldı. Böylece ezan, İslam'ın şiarı ve Müslüman varlığının bir sembolü oldu. Günümüze kadar da, yeryüzünde, Günün hemen her vaktinde insanları Allah'a kulluğa davet vasıtası olarak okunmaya devam etmektedir. Son peygamber onu anlamak ve anlatmak için...